Bugün Hayriye Hanım ve Ahmet Bey'in öyküsüyle geldik. Uzaktan akraba olan çift 15 yıllık evli iki çocuk sahibidir. Ahmet Bey devlet memuru, Hayriye Hanım ev hanımıdır. Ahmet Bey'in OKBS yani obsesif kompulsif bozukluğu vardır. Hayriye Hanım ise parçalanmış bir aileden geldiği için yıllarca eşinin bu durumunu idare etmeyi seçmişti. Son 3 yıldır Rahmet Bey'in OKB'si ciddi bir atak yapmış, bu durum çocukları fazlasıyla etkilemişti. Evde baba otoritesi olmayınca Hayriye Hanım oğlu Mert ile çatışma yaşamaya başlamıştı. Hiçbir şeyi kabul etmeyen, okul ödev sorumluluğu olmayan Özünde çok iyi ama hayatta çok zor bir çocuk olmuştu Mert. Küçük kızı Elif ise anne babası, abisi üçgeninde sıkışmış, tırnak yiyen, zaman zaman altını ıslatan bir çocuk olmuştu. Hayriye Hanım eşinin takıntılarından kurtulmasına yardım edeceğim derken, bir yandan da oğlunun dersleriyle uğraşırken kızı Elif'in sessizliği anneyi rahatlatmış ve hatta sevindirmişti. Ta ki Elif'in alt ıslatması, tırnak etlerini ve tırnaklarını yemeye başlamasına kadar. Evet bakalım uzmanımız bu aile için bugün neler tavsiye edecek? Adım adım insan başlıyor. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bir terapi tadında, tam da seans odası ambiyansında adım adım insana başladık. Bismillah diyelim bugün de. Bugün efendim öykümüz çok derin. Öykümüzü anlatırken tüm dinamikleri vermeye gayret ettik. İşte böyle bir ailenin içerisinde bir kız çocuğunun, Elif'in kalbine dokunacağız. Ama Elif'in önce çizdiklerine dokunacağız. E, bugün çocukların çizdikleriyle ne anlatmak istediklerine vurgu yapacağız. Hani hep çocuklarınız bir şey çizdiğinde, size getirdiğinde ''Aa bu ne? Ne çizdin? Burada ne anlatmaya çalıştın?'' diyoruz ya. O yani çocuklar ne anlatmak istediğini sadece çizerek söylüyor. O çizdiklerini dile bile getiremiyorlar. İşte orada aslında içlerinde sakladıkları öfkesi, kırgınlığı, kızgınlığı, hayal kırıklığı, hayatı ve anne babasının nasıl bir olguda olduğu saklı. İşte biz bunların detaylarını bugün kimden alacağız? Çocuk gelişimi uzmanımız Senem Yıldız hocamızdan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Nasılsınız? hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yeniden sizlerle olmak çok güzel. Yani TV'de olmak çok güzel. İnşallah çok güzel, çok keyifli bir program daha yapacağız diye ümit ediyorum. Ben çok heyecanlıyım. Çünkü konu çok güzel ve çok faydalı olacak. Hatırlatmamı yapacağım. Sözü hocama bırakacağım. Öyküyü değerlendireceğiz. Fakat ben size iki gün öncesinden Instagram hesabınızdan duyurdum. Dedim ki çocuklarınızın çizdikleri resimleri, cinsiyeti ve yaşıyla beraber bizlere DM yoluyla sosyal medya hesabımızdan gönderin. Bizi onların çıktılarını alalım ve burada değerlendirme yapalım dedik. Çok yoğun bir ilgi gösterdiniz. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum hepinize. Ayrı ayrı. Lakin bir saatlik süreç içerisinde bizler en elzem olacak. Yani bu fotoğraf değerlendirilmeli gibi düşündüğümüz öncelik verdiklerimizi, sıraya aldıklarımızı başlayacağız, değerlendireceğiz. Ee, bunu hatırlatıyorum ve adım adım insan gelsin şuraya hesap ve bu hesaptan da yine sorularınız varsa bizlere iletebilirsiniz. Çocuklarınızın çizimleriyle alakalı. Hocam da burada canlı canlı değerlendirsin diyelim. Ve efendim öykümüzü dinledik. Biz Hayriye hanımı, Ahmet Bey'i e, bir profilini, bu ailenin dinamiklerini anlattık. Elif, Elif Tırnak yemeye ve tırnak etlerini yollmaya başladı. Evet. Alt ıslatmaya başladı. Evet. Şimdi bu aileyi değerlendirirsek, şimdi anne fark ediyor artık kızında bir şey olduğunu. Evet aynen öyle. geldi size hocam bu aile. Aynen öyle. Kızını aldı geldi. Evet. Nereden başlarız, nereyi toparlarız? Şimdi böyle bir durumda alt ıslatma ve tırnak yemede, hem bir şeyi çözümleyememe, hem bir şeyi reddetme, hem de kabullenememe, hem de düzenlemeye çalışma, hem de bütün bunların içerisinde de kendini ayakta ve hayatta tutmaya çalışan bir kız çocuğunun işte 7 yaşındaki 8 yaşına yakın bir kız çocuğunun hayat hikayesi bu. Evet. Ee, Aile ile birlikte hani... Önce insan neden alt ıslatır? durduk yere belli bir süreden sonra? insan ne olur da tırnaklarını yer? İnsan neye ihtiyaç duyar da tırnaklarının etlerine ne kadar koparır? Bununla ilgili genel olarak yaptığımız çalışmada kabullenemediği, çözümleyemediği, kendiyle ilgili gerçek anlamda sıkıntıları olduğu, aileyle ilgili sıkıntıları olduğu aslında zeki, farkındalıkları yüksek fakat çözüm noktasında tıkanmış bir çocuğun, bir kız çocuğunun çözümlemesine gitmeye başladık o yüzden önce babayı anneyi hı hı. abiyi aileyi tek tek inceledik ve onlarla bir aile danışmanlığı yaptık hı hı. hepsiyle konuştuk baba ne olmuş ne zaman başlamış okabesi ne kadar süredir böyle devam ediyor ne olmuştu bu kadar şiddetli 3 yıldır artmış anne nasıl birisi anne bu süreçte babaya ne kadar destek verebilmiş Babayla anne hani kendisini babanın durumunu düzeltmeye çalışırken çocuklar bu arada ne olmuşlar? Büyük oğlu neler yaşamış? Kendini nasıl toparlamaya çalışmış? Bu arada kendiyle ilgili toparlayamadığı, babanın olmadığı o durumda anneyle çünkü baba kendini toplamak içince bellileşiyor Bu sürecin içerisinde ne yapabilirlere bakmış. Tam o sürecin içerisinde bu sefer de küçük kızımız Elif işte abi öfkeli ve sert bir çocuk. Anne babayla ilgileniyor ve ev işleriyle toparlamak sürecinde e bunların içerisinde kendi başına kalmış çocuk. Baba'ya bakıyor, anneyle baba tuvaletten, banyodan çıkamıyor. Abiye bakıyor, anneyle baba, abi sürekli tartışıyor, ders çalış, okula git, ödevini yap, şöyle yap, böyle yap. Orada bir sıkıntı var. Bir anda son üç yıl içinde evin içindeki kaos tahmin edemeyeceğiniz kadar artmış. E şimdi bu kaos artınca. Anne de Elif'le ilgilenemiyor. Abi de aynı durumda bir sıkıntıda. İster istemez Elif kendi başına kalınca bunlarla başa çıkamamış. Ve, ve Öfke olarak bunu dışarıya çıkartmış durumda. Bu Şimdi e, şunu ifade edeceğim sevgili yönetmenim. Elif efendim. Tabii bunlar takma isimler. Danışan hocamın danışanıydı bu aile. Onlara izliyorlardır benim. Teşekkür ediyorum hikayelerini bizlerle paylaştıkları için. Ama biz isimleri değiştirdik haliyle onlardan izin alsak bile. Elif bizim koyduğumuz isim. Bu kızımız işte Hayriye Hanım ve Ahmet Bey'in kızı. Elif'in çizdiği bu resim. Yakından görelim. İşte burada tırnak yiyen Alt ıslatan tırnak etlerine kadar yiyen Elif'in çizdiği hocama gelmeden önce çizdikleri evet. çizdiği bir resim var. Bu resimde ne anlatıyor? Hocam Şimdi bunu biraz anlatsın. Bu resime baktığı zaman biz aslında Elif'in psikolojik buhranını görebiliyoruz. Evet. Nerelere dikkat etmemiz gerekiyor bu resimde? Şimdi bu resimde Elif'in hemen yanındaki iki evle evin arasındaki Elif. Hı hı. E, kalp gibi olan grili olan ve yeşilli olan bölgede yatan insan baba. Babayı bir fanusun içine koymuş çünkü baba sürekli yatıyor hiç yataktan çıkmıyor hı hı. hiçbir şekilde de bir iletişimi söz konusu değil. Şu Elif. Evet ben, Elif babaya yardım etmeye çalışıyor. Elif burada Aynen. kendini çizmiş babayı pardon babayı fanusun içine fanusun çizmiş. Fanusun içinde çünkü baba artık sürekli yatıyor. Evet. Anneyi çiziliyor. çiziyor. Anne, Ama burada abi da... yok ben. Evet, çünkü e, bu süreçte e, a, abi bildiğim kadarıyla akrabalardan birine kalmaya gitmiş hı. uzunca bir süre. Yani yok saymıyor abi. Abi yok saymıyor. Kavgalar, gürültüler, anne ile abi arasındaki çelişki çok artınca aile belli bir süreliğine akrabalardan birine abiyi göndermiş. O süreçte çiziliyor. Hı hı. Babasıyla iletişim kurmak istiyor Elif burada. Babasını anlamaya çalışıyor. Fakat babasının rahatsızlığından dolayı. Kendisiyle hiç ilgilenemediğini fark ettiği Hı -hı. için babayla bir iletişim kopukluğunun farkındalığını çizmiş bu resimde. Evet. Tabii anne hemen babanın altında dikkat ediyorsanız. Gösterelim hemen. babayı Anne, anne babanın altında. Babayı toplamaya çalışıyor, babayı desteklemeye çalışıyor. E, baskın bir karakter anne, e, ellerini gördüğünüz gibi yumruk yapmış. Hani çizgilerin dilinde ellerinin yumruk yapılması demek abartılı ve gerçek anlamda ciddi duyguların işaretidir ve pani paralel açmış olması da, e kendini kol kanat germiş her şeye bir anne var. Ve Kararlı Elif, bir görüyor. anne ve Elif bunu görüyor ve e, tam babanın altında farkındaysanız hı hı hı. babanın düşmesini, babanın hani bu hastalığa yenilmesini ve babanın çok ağır şeyler yaşamasını istemediği için anne ciddi anlamda gayret gösteriyor. Bakın ne kadar basittim. Biz ba mesela normal şartlarda baksak şu annenin elleri var ya bakın yumruk yapmış. Evet. Burada aslında anne çok güçlü Elif'in gözünde. Yani o kadar güçlü kasları var. E her şeyi yetişen bir anne. Hatta babayı da taşıyan bir anne. Aynen öyle. Babanın ne demiştim öyküde yeni açanlar varsa. Elif'in babası OKB'li. Yani obsesif kompulsif bozukluğu olan takıntıları olan bir beyefendi ve çok şiddetli. Anne de parçalanmış bir aileden gelmiş. Yani ya boşanmış ya terk edilmiş bir aile yapısından gelmiş. O yüzden eşini bırakmıyor. Onun arkasında tutuyor onu. Ailesine sahip çıkmaya çalışan bir Hayriye Hanım var. Ama tabii bu süreçte bunlarla uğraşırken gergin ve asi bir var Mert ama Elif bütün bu üçgenin arasında sıkışmış, çaresiz yapabildiği tek şey tırnaklarını yemek ve geceleri altını ıslatmak olmuş değil mi? Evet, evet. gerçek anlamda eve baktığımızda buradayız. Heh, Elif evde için ne değil. görüyoruz? Şimdi bakın baca ve bacanın dumanı olması aslında. Şimdi çizgilerin dilini yolunlarken her türlü figür farklı farklı da yorumlanabilir. Ama hem hikayeyi dinlemek hem çocuğu tanımak hem aileyi bilmek hem de resmin bütününe bakarak Yorum. e, resim yorumlamak yapılır aslında burada siyah bir baca var ve siyah duman çıkıyor evde huzursuzluğun olduğunun işareti evet. Pembe aslında kendi kendine sevimli ve mutlu bir çocuk bu. Bütün bunlara rağmen kendini eğlendirmeyi de bilen bir çocuk. Yani hani evinin içinde o yolu kendine bulmuş. O eğlenceyi kendine bulmuş. Bakın pencerelerin içerisinde sarı renk var. Daha sarı. Ne demek sarıyı e, niye kullandı? Sarı güven aslında. Sevildiğinin farkında bu çocuk. Renkler de çünkü çizgilerin dilinde önemlidir. Kendinin sevildiğini, kendinin fark edildiğini, kendinin değerli olduğunu aslında ev ahalisinin Birbirini sevdiğinin de farkında, birbirine değer verdiğinin de farkında. Ama bir kaygı var hala Evet, evet. babanın bu durumundan dolayı çünkü baba hep o ağabeymiş. Fakat son üç yıldır çok ağır ataklar söz konusu olup da baba banyodan bir türlü çıkamayınca, anne de babayı çıkartmak için banyoda babayla birlikte bir savaşın içine girince, çünkü baba anneden sürekli yardım istiyor, yanımda dur, bana yardım et, benim buradan çıkmamı sağla, anne de bu şekilde babaya destek verdiği için, bu bir 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat bazen sürdüğü için çocuklar ortalıkta ve o cebelleşmeyi duydukları için çok sıkıntı yaşıyorlar. Evet. Ama onun öncesinde OKB normal sürecindeyken gayet mutlu, pikniğine de giden, eğlencesini de yapan, kendi içlerinde de keyifli bir aile aslında bu aile. Evet, çünkü çok kötü yer. Mesela siyah renk kullanılmamış, renklendirme yapılmış, hala umut var, sarı ışık, evet, e, evet. pembe baca bunlar güzel şeyler. Ama tabii en dikkat ettiğiniz şey var mı? Bunu e, yani baktığınız zaman bir babayı e, hocam söyledi, babayı bir fanusa koymuş Elif. Yani baba evet. aslında... OKB ile takıntılarıyla bir hapiste yaşıyor ve çocuk onu o OKB'nin dairesinden çıkamamasını görerek çizmiş bunu. Müthiş bir şey. Bu arada Elif'in yaşını söyledim mi hocam? ya? 8 yaşında. Evet 8 yaşında evet, efendim 8 bu, yaşında. bu resmi çizen 7, 3, 8 kızımız 8 yaşında. 8 yaşında bunu da söylemiş evet. olalım. Peki hocam Elif geldi babayı biliyoruz değerlendirdik aile danışmanlığını yaptık. Evet. Peki Elif bir hafta sonra? Bir Bizim başka resimle gidelim geldi. Evet. Efendim Elif, e, Elif ilk tedaviye alındığında evet bu, bu az önce göstermiş e, resmi çizmişti. Sonra bir hafta sonra Elif'e tekrar bir resim çizdiriliyor. Ve Elif bu resmi çiziyor. Şimdi şöyle yan yana mı göstereyim hocam? Nasıl? Evet bir... Kendim görünmesen de olur yeter ki siz efendim en iyi şekilde görün. Bakın evet. bu bir hafta e, önce... Bir bu da bir hafta, bir hafta sonra. sonra Aradaki mi? farka bakalım. Ben şöyle göstereyim göstereyim. Evet hocam. Şimdi biz bu hafta içerisinde bir aile danışmanlığı yaptık tabii. İlk geldiklerinde babayla ayrı konuştuk, anneyle ayrı konuştuk, çocuklarla birebir ayrı konuştuk. Babaya bazı sosyal ödevler verdik, anneye bazı sosyal ödevler verdik. Babanın evden çıkmasını, yürümesini, spor yapmasını, anneyle gezmesini, biraz bu durumdan kurtulabileceğini, bu durumun daha az yaşadığı zamanların olduğunu. Çünkü baba ilaç tedavisi, hastane tedavisi, her türlü abi sinin doktorlarıyla devam ettiren bir adam bu arada. Hı hı. Hani biz oraya karışma hakkına sahip Orası gelirse. Orası psikiyatrik alan bir geliyor. alan. Orada tedavisini devam ettiriyor zaten. Biz sosyal alanda ne yapabiliriz ilgili? işte karı koca birlikte gezin, aile danışmanlığı. Birlikte birbirinizi destekleyin, yürüyüşler yapın, beyefendi evde kalksın, çayını suyunu bile almayan bir beyefendi. Hadi eşine bir bardak çay koysun, hadi bir bardak su içsin, kendi suyunu içsin, evi bir süpürsün gibi. 3-5 tane küçük öğüt verdikten sonra o bir hafta içerisinde beyefendi bunları yapmaya başlayın diyor Bunları yapmaya başladıktan sonra evde bir hareketlilik tabii olmaya başlıyor. Baba fanustan çıkıyor. Evet baba fanustan çıktığı için Bu resim. aşağıdaki resim İsterelim şimdi mi? geliyor. Bu Bak. resimde gördüğünüz gibi Ailenin bütün fertleri yan yana hatta kol kola, el ele birbirleriyle desteklenmiş şekildeler. En baştaki baba, yanındaki anne, onun yanındaki e, oğlu, e, anne, hani Elif'in abisi ve en küçük de yanlarında Elif. E, birbirlerinden çok mutlular fakat resim yaklaştırdığınızda göreceksiniz ki düz düz çizgiler var her ne birinde. Bu, bu OKB'nin işareti burada ciddi anlamda bir OKB olduğunun, çocuğun da yavaş yavaş takıntılarının olduğunun. Değil mi? Çünkü nedir efendim? Evet. OKB'nin biz genetik yapı, Yapısı yatkınlığı var. olduğunu biliyoruz. Bir de taklit de var. Evet. Bir de anne taklit de mükemmelliyetçi. Aynen e, Resimlerde bununla ilgili bir netlik var. Ayaklar bakın yok. Gösterelim e, ayaklar. Neden şekil yok? Şekil var. Ayak hani sert bir zemin, kararlılık, kurallar, ciddi bir netlik, davranışla ilgili süre gelen ve devam eden davranışla ilgili ciddi bir netlik var ve Elif bunun Bunları dışarıdan bakın kendini hepsinden uzakta görmüş durumda Hı -hı. seyrediyor. Hem ailenin birbirinden kopmasını istemiyor Elif. Hı -hı. Birbirine bağlanmalarını sağlamış. Hı -hı. Yumruklar bakın yan Yumruklar yana yan yana. Yumruklar yapmış görüyorsunuz. Ya, hepsi yumruk ee, ve yan, değil, yan yumruk, yana Yumrukları evet. birlik birleştirmiş Birleştirmiş durumda. Hem orada bir destek istiyor yani hem mi? bir kararlılık var evet. hem de sevilme isteği. Sevildiğini görme isteği var hı hı. ve bunu da en çok kimden istiyor biliyor musunuz? Abisinden istiyor. Çünkü kendisini nereye çizmiş? Abisinin yanına çizmiş. Evet abisinin yanına çizmiş ve bakın ailenin üçü bir yerde ortada bir çiçek var Elif dışarıda. Kendini dışarıda hissediyor. Kendini yalnız kalmış hissediyor. Bir aidiyet bu var. Aidiyet duygusu ile ilgili bir sıkıntısı var. Hı hı. Evin dışındalar çünkü artık evin dışına çıktılar yandaki eve görüyorsunuz şu e, Hayır oradaki ha. resimde bir ev var. Elif'in hemen yanında ha, şu evet, o Eliflerin evet. kendi evi Elif ve annesi abisi artık evin dışına yani dışarıdaki dünyaya çıktılar artık. Ama bakın hepsinin resimlerinde saçlara dikkat ettiğimizde bastırılmış ve kalın çizilen saçlar baskının işaretidir. Göstereyim ciddi anlamda baskı olduğunun aile içinde kuralların çok ciddi evet. olduğunun işaretidir çünkü bu arada Hayriye Hanım da mükemmeliyetçi bir kadın. Evet, çok profesyonel ve çok mükemmeliyetçi bir anne tarafından yetiştirilmiş. Ve OKB'yi de besliyor çok evet, güzel. Evet o hani burada kararlı kurallı herkes birbirine baskı yaparak bir şeyleri baskıdan kayıt. Yani saçları sert böyle çizmekte evet. orada bir baskı gördüğünü hissettirilir. Baskı var ve... Var mı diye bir sormalıyız. Kararlılık var orada çok net bir şekilde herkes kendi başına buyruk yaşıyor. Hı hı hı. Ve herkes diyor ki benim dediğim olsun. Evet. Ama burada... Hepsinden farklı annenin başörtüsünü de biraz çizmiş gibi. Evet orada Rengi, bir şey var. Turuncu çok bir renk, renk var. Başörtü annenin başörtüsünü yapmış. Fakat bu annenin başörtüsü mü, annenin saçı mı diye sorulduğunda bu annenin hem başörtüsü hem saçı diye söylüyor. Hmm. Çünkü benim annem her şey diyor. Hmm. Evet cevabı da veriyor değil Anlatabiliyor mi? Anlatabiliyor muyum? Evet hocam. E, Bakın peki, burada bir şey daha var hemen yukarıda bir ağaç var. Evet. Çizgilerin dilinde Pardon. ağaç çizmek çok bizim için önemli bir figürdür. Evet. Burada Neden bir, önemli hocam? Şimdi şu sebepten dolayı önemlidir. Kuru bir ağaç çocuğun hiçbir şeye ümidi olmadığının, hareket eylem planının olmadığının, el kas göz koordinasyonunun olmadığının gibi pek çok şeyin işareti olmakla birlikte buradaki ağaçta yeşil Umudunun olduğu bir şeyleri yapmak istediğinin kırmızı meyvelerde bir şeyleri yapmak istediğinin fakat buna cesaretinin olmadığının da işareti. Yani Elif bütün bunlara rağmen ne eğlenmeyi ne sevilmeyi ne de mutlu olmayı da kaybetmemiş bir çocuk. Evet. Bu da orada hani ben bir şeyler de yapmak istiyorum diyor. Sevgili hocam bir şey soracağım. Ben e, bir hafta sonra yani o artık bir şeyler toparlandıktan sonra şu resimde siyah baca varken burada siyah baca yok. Yok. Dikkatimi evet. çekti. Evet. Bu e, da bir gelişme sağladığını gösteriyor evet. mu İlif? Evet. Hem Elif e, şimdi artık altını ıslatma noktasında mesela haftada üç kere dört kere yapıyorsa artık bir kere yapıyor hı hı, gibi işte tırnaklarının etlerini yemek yerine Anlatabiliyor muyum? Tırnaklarını hafif hafif yer gibi yapıyor, hala alışkanlığı kaybetmiş, terk etmiş değil. Ama bununla birlikte ufak ufak bazı şeylerin değiştirmesi gerektiğinin, değiştirirse daha keyifli olacağının da Birinci. farkında. Çünkü elindeki yaraları arkadaşları gördüğünde Elif'le dalga geçiyorlar. Çünkü çok ciddi yaralar vardı elinde ilk geldiğinde. Hocam vakamızı, bugün farklı olarak öykümüzü vakamızı çizgiler üzerinden değerlendirdik gördüğünüz üzere. Elif'i konuştuk ve e, tabii ki evdeki dinamikler değiştiğinde bunu hepimize de söylüyoruz. Çocuğumuzda bir kaygı varsa, bir alt ıslatma varsa, bir tırnak yeme varsa, bir saç yolma varsa dönelim. Bizim ailemize ne oluyor? Bizim ilişkimiz nasıl? Babamız nasıl? Abimiz, ablamız, kardeşimiz nasıl? Bu e, duruma maruz kalan, kendi bunu yaşatan kızımız ya da oğlumuz varsa diğer aile dinamiklerine bakacağız. Bu çocukla diğer ebeve bireylerin, aile bireylerinin ilişkisi nasıl? Ne kadar paylaşım var? Ne kadar samimiyet ve ne kadar anlayış var? Ne kadar eleştiri, ne kadar yargılama, ne kadar bastırma var? İşte bunlar hep incelenmeli, bakılmalı. Aile danışmanlığı bu anlamda da çalışan bir sektördür. Şimdi hocam yaklaşık 20 dakika boyunca vakamızı konuştuk. Ben istiyorum ki kalan süremizde Önceden aldığımız için sosyal medya hesaplarından gelsin efendim, şunu çok seviyorum, hop, evet bunu yapmayı. Sosyal medya hesabımız adım adım insana gelen... E, resimlerimiz var. Birazdan evet. e, sevgili ekibimiz ve yönetmenimiz e, ekrana verecekler. Bizler sizlerden gelen çocuklarınızın çizdiği resimleri değerlendireceğiz. Evet. Onlar çizgilerle ne anlatıyor ona bakacağız. Ben de buradan takip edeceğim hocam. E, şimdi başlayalım mı hocam ilk resimle? Şimdi başlamadan önce Buyurun. hemen şunu tekrar bir e, tekrarını yapmış olalım. E, kıymetli anneler ve babalar bize resim gönderen herkes için de şunu söyleyelim. Hı. Biz burada resmi yorumluyoruz ama e, çizgilerin dilinde Resmi sadece tek başına yorumlamak doğru bir şey değildir. Evet. Az önce de söylediğim gibi aileye bakmak, öyküye bakmak, Hı. çocuğun geçmişine bakmak, hobileri var mı, işte korkuları, kaygıları, endişeleri var mıydı? İşte çocuğun bugüne kadar ki yaş aralığında ne yaşadı, Hı. ne yaşamadı? Hı. Bunlarla ilgili her türlü bilgiyle beraber resmi okumak çok daha iyi bir şeydir. O zaman şöyle söyleyelim mi? Ee, sevgili izleyenler sizlerden gelen resimleri değerlendirirken bizler sadece ihtiyacımız, İhtimalleri size sunacağız. Evet. Bu ihtimallerin gerçekliği sizin kendi aile dinamiklerinizde. Aa evet bu olabilir çünkü biz bunu yaşamıştık gibi e, farkındalığı siz kendinize sağlatacaksınız. Burada söylediğimiz şeyler ancak fotoğraflardan genel bilgiler ve yargılar. İçeri evet. diyoruz. Evet. gerçekliğini siz belirleyeceksiniz. Sizin yaşadığınız hayat belirleyecek diye hatırlatmamı yapmış oluyorum. Ve ekrana gelen ilk fotoğraf. Çocuklar e, resimleriyle ne anlatıyor? Evet şu an ekranda Ravza 8 yaşında evet. bu resmi çizmiş ve söz Senem Hocam'da. Şimdi burada e, aşırı ayrıntıcı, duygusal, e, 8 yaş çocuğu gibi değil de duygusal anlamda 9,5 10 yaş çocuğu gibi bir çocuk, bir şeyler yapmak isteyen, yapmak için elinden gelen gayreti e, de hani çırpınarak yapmaya çalışan akıllı bir çocuk var. E, Evin yolunda kırmızılığın olması benim dikkatimi çekti. Sert bir kırmızı. Ravza'nın hayatındaki bugüne kadar süreçle ilgili aileyle ilgili ciddi bir sıkıntılı süreci söz konusu olmuş olabilir. Bir şeye çok kızmış olabilir. Ya da evin içinde zaman zaman herhangi bir konu ile ilgili ciddi bir tartışma devam ediyor olabilir. Ya da şöyle de bir şey olabilir. Bunu kendi adına kendi duygu dünyasındakini de ailede böyle bir şey yok ama kendi duygu dünyasında çünkü resimlerde kırmızı çatıda da kırmızı var çünkü. Hı hı. Resimlerde kırmızı öfkenin kızgınlığında İzgınlığın, hiperaktivitenin işaretidir. Bundan kaynaklı olarak e, Ravza için söyleyeceğimiz bundan ibaret olabilir. Evet hala e, umutlu, neşeli bir çocuk. Meyve ağacını evet. güneşi görüyorsunuz. Bu da önemliydi efendim. Bu arada ben de cep telefonumda sevgili Makbule'cim bana atıyor. Ben de buradan takip ediyorum. Onu da söylemiş olalım. Şimdi gelelim ikinci resme. Ekrana gelsin. Ben hemen evet bunun hemen söyleyeceğim. Hmm, 8 yaşında... Doğru mu resme bakıyorum? Evet. evet. Namiye Aksu. Şimdi buradaki kız çocuğumuz aslında maskeli çizmiş herkesi. Yani şimdi bu pandeminin getirdiği süreçte çocuklar artık maskeleriyle bazı şeyleri, maske hayatımıza o kadar çok girmiş ki anladığım kadarıyla evdeki aile maske ve maske takımı ya da kurallara uyum noktasında çok ciddi dikkat ettiriyor çocuklara. Çocuk da bunu kendine yansıtmış. Sevimli bir çocuk, iyi bir aile fakat kurallar var, kararlılıklar var ciddi anlamda da Eğlenceli bir de çocuk bu çünkü hareketli resimler çizmiş, bulutların tebessüm etmesi, espri yeteneğinin olmuş olması. Buluttaki maskeyi gördünüz mü? Evet gördüm bulutta <gülüyor> da var. Yani her şeyde bir maske var fakat ufak ufak kaygıları da var. O kaygıları buradaki hangi çizgiden çıkardık hocam? Bu, o kaygıları buradaki... E, Ortada anne ile babanın ortasında bir ev resmine benzeyen bir şey var. Evet. Evin de kapısında bir orada çaprazlamalar yapmış, sert çizmiş ve kahverengiyle boyamış. Bunun gelip geçmesini istiyor. Çünkü evin kapısının açılması dış dünyaya açılıştır. Kahverengi ise geliş geçişlerin, hızlı geçişlerin ve istemediğimiz şeylerin rengidir. Burada anladığımız şey bu. Hmm. Çok e, enteresan. Hocam ağaç mı e, bu yandaki bir, bir dal asılı bir şey yapıyor? Orada bir dal var. Dalda da çocuk oyunlar oynuyor. Hani bir insan figürü gibi de çizmiş. Fakat kuru ağaçsa eğer bu. Yeşil Ve değil. Yeşil değil, siyah. İşte kaygı buradan da kaynaklanıyor. Hmm. Hani... E, bir sıkıntı var bir kaygı var ee, işte dışarıda ağaçlar meyve vermiyor hiçbir şey söz konusu değil gibi düşünüyor olabilir ve o kaygıyı da mümkün olduğunca kendinden uzağa çizmiş. Evet. Hocam çok enteresan bir şeydir ee, annemiz tesettürü evet babamızın elleri arkada, arkada. Evet. Burada önemli bir şey var. Yalnız evi pembeye boyayan anne mi var? Ben orada bir şey görüyorum. Evi Evde bir değişiklik yapıyor gibi anne. Elinde fırça var gibi. Çanta tam net bir anlamıyorum. İşte yanımızda olsa sorarız. Olsa Belki... sorarız. Şimdi burada yalnız annenin koluna bakalım. İnce ve uzun bir kol ve elinde bir şey var. Diğer kol bedenle bütünleşmiş olabilir. Kaybetme korkusu. Anneyi kaybetme korkusu olabilir bu çocuğun hı hı. anlatabiliyor muyum? Hı hı. Baba elin arkalı elinin arkada çizilmiş olması resmin hareketli çizilmesi çocuğun zekasının iyi olduğunun işaretidir. Fakat babanın kurallarının olduğunun işaret olabilir. Gözler iki tarafta da silik yani burası sıradan çok e, baskının kurulmadığı ama kuralların olduğu Oldu. kendi halinde bir aile resmi var. E, anneyi kaybetmekten korkuyor olabilir. Mesela kardeşte de, de elin birini küçük, kolun birini kısa birini uzun çizmiş. Evet, o da benim dikkatim Yani dikkatim. bir diğer resimde elinde belki bir şey tutuyor, kendisine ait bir şey ama tabi orada da e, kendi adına sıkıntıların ve kaygılarının olduğunun işareti Hı -hı. bu. Evet. E, fakat annenin kendine çok güvenmediğini düşünüyor. Anne bir hastalık geçirmiş olabilir. Hı hı. Anne belli bir süre uzaklaşmış olabilir. Ya da annelik hastalıktan Anne hastalıktan çok bahsetmiş de olabilir. Yani aman dikkat edin, aman şöyle yapın, aman böyle yapın ya da ben şöyle hastalanacağım, böyle üzüleceğim, böyle olacağım gibi bir kayıp korkusu var bu çocuğun. Hmm, evet. Yani o yüzden de ağacı kendinden uzak çizmiş, kapının evin kapısının girişindeki kahverengilerde sert, planlı ve ciddi çizgiler var. Keskin çizgiler. Sıradaki resmimiz gelsin efendim. Ben de buradan takip ediyorum. 5,5 yaşında bir kız çocuğunun çizdiği bu resimden ne anlayacağız? Renklendirme yapmamış özellikle mi yapmamış bilmiyoruz ama biz çizgilerin dilinden bahsedelim hocam. 5,5 yaş için bütünlük algısı, kolların, ben şu çok önemlidir. Hani bir çocuk kaç yaşına gelince fotoğraf, resim yaparken kolları ve bacakları çizmeli. Hani bunları hep söyleriz bu normaldir diye. 4 yaşından sonra çocuk kolları ve bacakları çizer ki 5,5 yaşındaki bir çocuğun A'dan Z'ye bir insana ait baş, işte göz, burun, kulak, el, boyun, beden, ayaklar her şeyi çok net bir şekilde çizebiliyoruz. Bekleriz. Biz. Bekleriz. Fakat buradaki çocukta bir bütünlük algısı ile ilgili sıkıntı var. Bir beden algısı ile ilgili sıkıntılar. Evet. Yani eee bedeni tamamen vücuttan çıkarmış ve çok ciddi anlamda eller, kollar ve ayaklarda bir katılık ve bir sertlik var. Kolların yana doğru kesin açılması Ciddi anlamda katı kuralların olabildiğinin işareti. Fakat hemen bu anlamda hani zihinsel zekada sıkıntı var mı anlamak adına parmaklara baktığımda evet. parmaklarda bir sıkıntı yok. Genelde beşi çizmeye çalışmış. Evet. Hani beşi daha aşağıya indirseydi orada belki bir sıkıntı olabilirdi. Zeka seviyesi iyi bir çocuk. Bu ailede herkes reis benim diye söyleniyor. <gülüyor> yani Doğru. herkes hareketli, herkes baskın evet. karakter. Baskın karakter, herkes diyor ki ben ağayım, ben paşayım. E, fakat işte dediğim gibi katılıklar var, kurallar var, e, öfke var. Evet. Yani bu resmi çizen çocuğun bastırılmış ve fark ettirmediği bir öfkesi var. Hasif agresif olma ihtimali ne bu çocuğun? Yani bir belki olabilir fakat bakın burada şunu da söyleyeyim. E, gözlere bakın e, ve Şöyle. kipriklere bakın. Gözler ve kiprikler ve kapanmış gözler var ve kiprik ayrıntısı. Şimdi bakın kaş ve kiprik korunma ihtiyacının işaretidir. Yani burada bir de onu yaşıyoruz. Evet. Yani ben korunmak istiyorum. Sevimli görünerek kendinin hani belki dayaktan Bilmiyorum belki itilip kakılmaktan belki sürekli işte e, hani şöyle yap böyle yap şunu yap denmesinden rahatsız oluyor da olabilir. Hani çok kuralların olmadığı çok rahat bir aile olmakla birlikte zaman zaman şiddetin olduğu hani bu şiddet ya ileri seviyede olacak diye bir kayda yok. Öfke kızgınlık da bir şiddettir. Ya bir sesi yükseltme de. Evet, dayak da bir şiddettir. Hı hı. Psikolojik olarak konuşulan sözler de bir şiddettir. E, bakın mesela resmin hemen... Sağ tarafında e, sakalları olan... Onu e, o büyük abim acaba? Ya Bu büyük abi ya da küçük abi kimse bilmiyorum. Bakın elin bir tanesini ya çizememiş... Hmm. Sayfa yetmemiş belki. Belki hani, yani. hani o, o şekilde olabilir. Ama ayaklara bakın hep ayaklarda iki e, yan ayak yuvarlak yuvarlak çizilen topuklu ayakkabının giyildiği kadınlara ait ayaklarda... Rahatlık ve kendinden eminlik var. Fakat diğer ayaklar sert ve abartılı. Artık. Burada abartılı erkek profili var. E, çünkü belki evde sergilenen, e, değil mi? E, belki babalık, abilik acaba baskın daha baskın mı? Evet. Değil mi? Yani abartılı zaten e, şu öbür resmin hani yarım tarafında kalmış olan beyefendi bir abi ise, ortadaki bir babaysa... ise. Abinin babayı takliti söz konusu aynı zamanda da. Evet. Şimdi sıradaki resime geçeceğiz. Bu adım adım insana gelen, bu arada benim kendi... Suba Kılıç bir Instagram hesapına gelenler var ama ben istedim ki adım adım insana göndermenizi istedim. Sayfamızı takip edin lütfen duyurularınızı yapın. Ben genelde programla ilgili bilgileri kendi sayfamdan paylaşırım ama biz, benim şu an için önemli olan kendi programımızın Instagram hesabı. Lütfen takipte kalın orada biz bunları zaman zaman yapacağız. Sizleri programın yani seans odamıza sizleri alacağız. Tıpkı bugün çocuklarınızın çizdiklerini aldığımız gibi diye söylemiş olayım. Ve adım adım insana yolladığınız fotoğraflar. Bir diğeri geliyor kim efendim Azra 8 yaşında ben şimdi hocam ona bakarken sizde var mı buraya yazılmış çünkü şimdi e, uzun mavi saçlı olan Azra Tamam ben yok arkasında orada yüzünü gördüğünüz küçük kız çocuğu ise Defne kardeşi Hı. ve anne babası Anladım. Şimdi bu resmi analiz edelim hocam. Buyurun. Şimdi bir kere her şeyden önce bir kardeş kabulü ile ilgili sıkıntı var. İçeri almamış. Yani içeri bile almamış. Kapının arkasına itmiş orada bırakmış onu. Kendini resmin merkezine yerleştirmiş. Anneyle ile baba işte kendi halindeler. Bakın burada bir farklılık var. Gözler yuvarlak. Göz mercekleri yok. Ve gözleri yuvarlak yuvarlak çizmiş. Bu aslında ben her şeyin farkındayım ve sizi gözlemliyorum ve sizinle aramda bir iletişim istiyorum. Ama ne kadar? Benim istediğim kadar bir iletişim. Evet. Bunu oturtmaya çalışmış. Bakın dudaklar ince, annenin hiç dudağı yok, annenin... Konuşmadığını mı düşünüyor, konuşma hakkının olmadığını mı düşünüyor? E, fakat annede bir farklılık var. Annede bir farklılık var. Ben babanın ben... daha... E... Hayat dolu acaba seveceğim? Ba Çünkü balonlu kalpli bir şeyler var babanın elinde. Ama annede dil yok, ağız yok. Normalde çizmesi gerekiyor. Bir şey anlatma. Ayağın bir tanesi yok. Evet, evet, evet. Ayağın evet. bir tanesi yok. Hani burada bir kaybetme korkusu, bir annenin gitmesi ve sonra eve geri dönmesi gibi bir durumun söz konusu olması gibi bir şey olabilir. Saçları çizmiş bakın. Hani anne babayla ilgili çok ciddi anne babanın çocuklara karşı iletişimiyle ilgili... Çok ciddi bir sorun yok gibi görünüyor Azra açısından baktığınızda. Anne baba kardeşe de Azra'ya da aslında ortak bir şekilde doğru davranıyor. Evet. Bunun farkında. İşitlerdi evet Bunun çok iyi farkında fakat buna rağmen e, kardeşi istemediği için, kardeşi ötelediği için ee, herkese sırtını dönmüş ve onlara küsmüş. Bakın koyu mor çizmiş resmi bilinç altında mor aslında duygusal tıkın, takıntıların evet. işaretidir. Ee, saçların uzun ve mavi olması aynı şekilde farklı bir duygu dünyasının içinde olduğunun işaretidir. Çünkü belli yerleri biraz daha mavi boyamış mesela balonlarda maviyi çok Kullanmış, boyamaları oldukça sert yapmış. Hmm. Ee, hani resmin tamamına baktığınızda mesela anne babanın elleri yok. Kollar hmm. var fakat eller yok. İletişimle ilgili bir sıkıntının olduğunun bu işareti. Arkadaki kardeşi silik çizmiş, neredeyse varla yok gibi yani belli belirsiz. O orada duruyor fakat onları takip ediyor ve izliyor diye düşünüyor. Aslında tam tersi kendi onu takip et, izliyor. Ya burada bir kardeş kıskançlığı sendromu var gibi görünüyor. Ee, dikkat edilmesi gerekiyor. Anne ile ilgili kaygıları var Azra'nın. Annenin rahatsız olması, annenin hastalanması, anne bir yere gitti uzun süre gelmedi ve geri geldiyse gibi, anne bir hastalık geçirdiyse gibi bir sıkıntı var. Ee, buna hani... E, Kaygıların artmaması için biraz ailenin dikkat etmesi gerekiyor. Çok enteresan bir şey söyledin hocam. Şimdi bak, baktığımız zaman e, teşekkür ediyorum yapımcıma, uyardı beni. Orada yataklar var bakın hocam görüyor musunuz? Evet iki olayı? tane. Yalnız büyük yatak azra'nın ve yine mor var. Evet. Şimdi bakın e, yine mor, yine bilinç altında dediğim gibi kaygının yine korkunun, yataklar uzak birbirine. Yani e, takılmışlığın işareti. Ve burada şöyle bir durumda söz konusu bakın figürlerde yatak e, sakinliğin ve huzurun işaretidir. Tek düze çizildiyse burada bir sürü renk var yatakların içerisinde ve farklı renkler var. Kardeşinde de aynı renkler var, kendinde de aynı renkler var ama kendisinin mor olan kısmı kardeşte kırmızı. Kızgınlığın işareti yine, öfkenin işareti yine. Bir şeyler söylemeye çalışıyor, dediğim gibi kardeşi kabul etmemiş henüz, etmek de istemeyecek uzunca bir süre anne babanın belki hayatta belli bir dönemden sonra bu şu da olabilir resme baktığımızda sıkıntıları oluşmuş kendi içlerine dönmek zorunda birbirlerini toparlamak zorunda kalmış olabilirler baba anneye destek olmak zorunda kalmış olabilir yalnız kalmış olabilirler bu süreçte de anne babanın da öyle bir süreci varsa orayı da toparlayıp birinin çocukla birinin de diğer çocukla ilgilenerek ve zaman zaman değişim yaparak e, bu alışılmamış ortadan kaldırması gerekiyor. Bir şey daha var dikkat edilmesi gereken. Onu saat bir. Ha, saat bir bir de başka bir şey daha var onu da söyleyeyim de size sorayım da ikisini değerlendirin. Üç tane kalp halı da var ee, babanın elinde de üç tane balon var. Bu kız kendi ailesini sanki sadece üç kişilik görüyor ki orada kıskançlık kardeş kıskançlığının emaresi belki bunlar da olabilir diye düşündüm. Saat bir neden bir ona takıldınız hocam? Şimdi saat 1 ile ilgili olarak bakın bir teklik ben. Yok görüyorsunuz müthiş bir şey ya. Ben yani, yani o kadar ayrıntıcıyım. Çocuk bas bas <gülüyor> bağırıyor kardeşimle kızgınım onu sevmiyorum. Onu istemiyorum. istemiyorum. Ben varım da anne baba bakın hani hem birbirine destek olmuş hem kollarını açmış. Kardeşin oradan gelip anne babayı da devirip bu tarafa geçme ihtimali neredeyse yok gibi. Evet. Ve biri işaret ediyor ben. Ben önceliyim. Zaten kendisini resmin en önüne çizmemiş. Bu evet. evet belli. Merkezine de Vakit koymuş. kaybetmeden diğer resmimiz gelsin. Efendim ekranlara 9 yaşında bir kız çocuğumuz sanırım yani evet. e, o fotoğraf gelsin Evet bu doğru 9kuz yaşında kız çocuğu hocam Evet e, burada e, çizgilerin küçük çizilmesi ve insan figürlerinin küçük çizilmesi çocuğun özgüvenle ilgili sıkıntılarının olduğunun işaretidir e, resimdeki renklere baktığınız zaman aşırı ayrıntıcı aşırı duygusal e, evin içindeki bütün ayrıntıları fark eden ve kendine de o ayrıntılar içerisinde Bunları dert eden birisi var. Probleme diyor her şeyi, dert ediyor. Keyifli bir aile, huzurlu bir aile gibi görünüyor. Fakat zaman zaman takıldıkları ya da hani sıkıldıkları şeyler olabilir. Bakın şurada hiçbir zaman unutulmaması gereken şey şudur, kıymetli anne ve babalar. Eğer ailede süreç çok iyi ve güzel gidiyorsa, anne babası ilişkisi iyi ise, çocuklarla süreç iyi ise, ama bunlara rağmen zaman zaman evde e, hani Yükselmeler oluyorsa, bu yükselmeler biraz da sertleşiyorsa, sonra da gelip geçiyorsa böyle ailelerde çocukların travmaları daha yüksek oluyor. Diğer ailede çünkü kavga, döş, hop hop hop iyiyiz, kavga, döş, hop hop hop iyiyiz, çocuklar o inç kalışıyor. Ama şiddetin çok zaman zaman arttığı, zaman zaman da tek düze ve iyi bir hayatın gittiği süreçlerde e, çocuklar travmayı daha uzun süre ve daha ciddi yaşıyor. Bu resimdeki çocuk böyle bir çocuk olabilir. Aşırı duygusal, aşırı ayrıntıcı, zeka seviyesi oldukça iyi bir çocuk, e, farkındalıklı bir çocuk. Yalnız şurada hani burası bir mezar mı, e, bir köprü var, burası bir köy evi mi bunu çok bilemedim. Hani bir köy eve gibi, bir piknik alanı gibi, e, dağların falan olduğu bir yer, hani çok ciddi sıkıntının olmadığı bir yer sadece... Ee, mesela babayı oturtmuş, babanın karşısına birini oturtmuş, bir oğlan ve bir kız güzel top oynuyorlar. Ayaklarda eksiklik var, güven. Ee, eğer bir çocuğumuz, şu, şu önemli e, kıymetli izleyenler, bu, bu belki bize bir psiko eğitim olmuş olsun çizgilerin dili anlamında. E, bir çocuk e, resim çizerken ayak çizmiyorsa kendini güvensiz mi hissediyor diye sormak. Evet. Güvensiz hissediyordur, kendini hem güvensiz hissediyordur hem de güvende hissetmiyordur. Hı hı. Yani el çizmiyorsan, parmak çizmiyorsan. El iletişimle ilgili sıkıntısı vardır ilgili. ve değersizlik duygusu soyutlanmış hissediyordur. Hı hı. Sosyal iletişimle ilgili eksikliği vardır. Hı hı. Boyun çizmeyen e, çocuk düşünüyor. Boyun dengesizliktir. Yani o evdeki belki yani duygusal dengenin olmayışı ve duygusal denge olmadığı için beden algısıyla ilgili de sıkıntı var demektir. İşte dikkatle ilgili göz koordinasyonu ile ilgili hiperaktivite ile ilgili özgür öğrenme güçlüğü ile ilgili sıkıntıları olan çocuklar da mesela otizmin başlangıcında olan çocuklar da aynı şekilde boyun çizmeyebilirler. Algı bozukluğu beden algısıyla ilgili sıkıntı ve bir e, denge unsurudur boyun. Kalın çizilmesi abartılı duyguların ince ve uzun çizilmesi Zayıf. zayıflıkla birlikte e, ifade dilinde sıkıntı olduğunun da işaret. Eğer ağız ya da e, dudakta olmaması. Tabii onlar. E, Kalın olması, ince olması, uzun Peki. olması gibi. Mesela burada resim çok küçük olduğu için bunların hiçbirini... Hocam biraz hızlı olmamız gerekiyor. İfade değil. sıkıntımız var. Peki. Evet şimdi gelsin diğer fotoğraf. Çünkü o fotoğrafın yanında benim mesajım var. Bu, bu resmi çizen çocuğumuzun annesi yazmış ki 9 yaşında kızım. İsmini vermiş Zehra. Yaklaşık iki haftadır ayrıyız demiş. Bu resmi çizen kız çocuğuyla. Anne ayrı. Ben kardeşimin COVID'den dolu yoğun bakımda olmasından dolayı annemlerin yanındayım demiş anne. Kızım bana bu resmi çizip göndermiş. Ayrıca sizi beğenerek takip ediyorum. Rabbim sevdiklerinize bağışlasın demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri de inşallah geçmiş olsun diliyoruz izleyimiz. Evet hocam. Ya Burada bir... Öyküyü de almış olduk Evet müzik bir çocuk var burada. Çok da etkilenmiş gibi de görülmüyor Aniden, Annesinin, evet, annesinden geri geleceğinden emin biraz düşünceli sadece evet. biraz da duygu dünyasında hani sıkıntılar var gibi ama çok çabuk bunu halledebilecek bir çocuk hı hı. kendinin fazlasıyla farkında bir çocuk burun resimlerinden de bunu oturtabiliriz. Evet bu da önemliydi. Ee... Hiçbir problemin olmadığını görmüş oluruz. Diğer e, resim çok enteresan hocam. Öyküsünü evet. vereceğim. Gelsin ekrana. Evet. Şu an demiş e, ferai Özer yazmış. Şu an kendi evimizde değiliz diyor hocam. Resim defteri yanımızda değil. Telefonda olan fotoğraf buydu. Bunun için e, bunun gibi çok haritası var. Bu çocuk harita çiziyor hocam. Yaşı hmm. kaç acaba bunun? E, eklenmemiş ama. 6-7. 8 yaşında sekiz, sekiz erkek yaş, çocuğu. 8 yaş mı? Ha, Demiş tamam, ki hocam yaş. ülke isimlerini de kendisi buluyor. Hayalinde Betor ülkesi var. Orayı keşfetmek istiyor. Teşekkür ediyorum e, ve bekliyor bizden. Bu arada e, oğlunun resmini göndermiş. Ben görüyorum sadece yayınlamak istemiyorum. Allah bağışlasın diyorum. Söz sizde Senem hocam. Şimdi bu çocuk e, biraz farklı bir çocuk. E, sevimli, renkler çünkü... Genelde renkler üzerinden gidelim pembeler çok fazla hakim morlar bilinçaltı ile ilgili kendini gerçek anlamda ifade etmek istediği ve sakladığı şeyler var bu çocuğun kendi duygu dünyasında çatışmaları var. Ama bununla birlikte sevimli, iyi niyetli, sosyal zekası, soyut zekası gelişmiş de bir çocuk. İkinci sınıf öğrencisi hocam coğrafyaya ve uzaya çok ilgili. Yani. Dalar, ülkeler, şehirler, plakalar vesaire birçok şeyi biliyor. Zeka, kendi hayalindeki ülkelerin haritasını çiziyor. Şimdi zeka seviyesi iyi fakat bununla birlikte davranış e, ve eylem planı sürecinde biraz da sosyal, biraz kendini içine kapatmış, sadece kendi başına bazı şeyleri yapan bir çocuk olabilir bu çocuk. Bu e, çocuk ifade etmek istediği şeyler var. Maviler, yeşiller, morlar, kahverengiler var. Bunların hepsi çocuğun kendinin farkında olduğunun, kendi duygu dünyasında bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkında olduğunun, zeka seviyesinin oldukça iyi olduğunun, soyut zekasının iyi olduğunun, sosyalleşme noktasında geri olduğunun, bununla ilgili kendini ifade etme noktasında da sıkıntılarının Olduğunun işareti. Farklı bir çocuk, mesela işte ezişisi gibi, pikisisi gibi, suyu gibi, ya. hani her şeyi uydurmuş ya. E şimdi sürekli uyduran çocuğun hayal dünyası çok gelişmiştir. Bu kadar hayal dünyası gelişmiş bir çocuk, sosyal ve dediğim gibi duygusal zeka açısından ve soyut zeka açısından çok geniş bir yelpazeye sahip olmakla birlikte ailenin bu çocukla ilgili hemen okulun rehber öğretmenleriyle, Çocuğun kendi öğretmeniyle konuşup, çocuğun hayatı ile ilgili çok güzel ve çok ciddi sosyal hayatı, duygusal hayatı, soyut hayatı ile ilgili planlar yapmasına ihtiyacı var. Evet. Çünkü biraz e, Özel Böyle bir çocuk. Asperges'e benzeyen evet, bir çocuk. Evet onu da e, tabii şey yapamayız ama özel bir çocuk ilgilenilmesi gereken yani duygusal anlamda. Evet güzel ve verir. zeki bir çocuk toparlandığında çok iyi şeyler yapabilir. Kesinlikle potansiyel olarak e, çok güzel bir potansiyel evet. var bunu söylemiş olun. E, ne diyoruz hayal gücü geniş olan çocukların uydurduğu isimler, ülkeler bunlar buna işaretir. Hayal gücünün geniş olduğuna işarettir. Korkulacak bir şey yok. Cinsiyeti kız 9 yaşında bir çocuğumuzun çizdiği resim geliyor şu an ekranlara ve burada da e, herhangi bir aile bilgisi verilmemiş klasik güzel bir e, hamakta mı sallanıyor? Evet ee, burada evet. ağaçlara bakmak lazım. Evet ağaçlar sıralanarak geldiğinde bir duygu dengesi söz konusu. Bir şeyler yapmak istiyor ama kendine çok güveni yok. İletişim becerileriyle ilgili sıkıntısı var. Söylemek istediği şeyler var. Dudak biraz geniş çizilmiş çünkü. Fakat bunları söylemekle söylememek arasında gidip geliyor. Her her şeyin farkında bir çocuk, farkında değilmiş gibi davranıyor ama her şeyin farkında bir çocuk. Farkında değilmiş gibi davrandığını nereden anlıyoruz? Farkında değilmiş gibi davrandığını bakın göz bebeklerine bakın e, göz yuvarlak çizilmiş, e, siyah ve koyu çizilmiş gözün tamamı fakat göz bebekleri var ayrıntılı bir şekilde göz bebeği çizilmiş. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Yani ben bakabiliyorum, ben orayı görebiliyorum, ben oranın farkındayım diyor. İletişim sıkıntısı var, parmaklar yok çünkü. Evet o benim dikkatimi çekiyor. Evet iletişim, yani kimseyle iletişimi yok. Oynattığı bir çocuk olabilir. Ee, bakın hareketli resim de çizmiş bu da zeki olduğunun da işaretidir. Evet ama gökyüzünü tamamen maviye boyamış orada da bir problem görmüyoruz sanırım. Yok mavi ve e, e, sarı güzel bir sarı. Kullanması önemli. Çok sert ve çok koyu maviye boyamış olsaydı sıkıntı diyebilirdik. Ağaçların hani boyutları çok abesle iştigal değil. Kendine yakın e, hani fark etmiş. Kendinin farkında bir çocuk bu. Evet. Yapabileceklerinin de farkında ama kendini bir şekilde içine kapatmış. Duygusal olarak e, iletişimle ilgili sıkıntıları var ve gözlem yapıyor. Gözler büyük ve izliyor efendim. Evet. Şimdi bu resmi bence derin incelemeliyiz. Ee, ekrana geldiği zaman göreceksiniz ne demek istediğimi. Erkek çocuğu ve 5 yaşında gelsin efendim diğer Evet hocam işte bu. Yani e, burada gözler, şimdi burada enteresan bir şey var. Sayılar var. 39-30 görüyor musunuz sevgili izleyenler? 34. Ee, evet, o... 1-2-3 diye sıralandırmış. Ama şöyle bir şey var. Sol 3 numara ağlıyor 34 numara ağlıyor kocaman gözler var en baştaki kızgın kocaman bir ağız var ortadaki daha tatlı daha ponçik duruyor. Fakat burada beden algısında bizim beklediğimiz şekilde gerçekleşmemiş bah bahsetmiştik ya yayının başında. Evet. Siz nasıl değerlendirirsiniz 5 yaşındaki erkek çocuğunun bu resmini? Şimdi buraya baktığımızda bir kere her şey dönünce baştan başlayalım. Çünkü figürlere baştı, baktığımızda hı hı. bakın başın büyük ve abartılı çizilmesi e, çocuğun kendisiyle ilgili ve iletişimle ilgili sıkıntılarının olduğunu ve öğrenmeyle ilgili problemlerinin olduğunun işaretidir. Hı hı. Bir kere hemen arkasından gözlerin yuvarlak olması ve göz bebeklerinin olmaması Çünkü kendinde bir resimde göz bebeği yok o ağzı olan ve hani dişlerin olduğu ve kocaman olduğu yerde göz bebeği yok öğrenme ile ilgili sıkıntısı olabilir bu çocuğun öğrenme bozukluğu olabilir öğrenme algısı ile ilgili problem olabilir ve hani farkındalığı ile ilgili Problemler yaşayan bir çocuk olabilir, ağzı çok büyük bu küfür olabilir, dişler çok sert bu öfke olabilir ki vardır öfkesi. Bakın resimde e, figürün üstündeki kıyafetin abartılı bir şekilde çizilmesi de çocuğun benim farkıma varın. Ben farkına varılmak istenen biriyim demesidir. Hemen yandaki çocuğa baktığımızda eller yok zaten. Baktığınızda hani incecik incecik çizgiler. Kol, iletişim kol sıkıntısı, yok hocam ortasında evet, ortadaki, sağdakinde. İletişim sıkıntısı var, bacaklar ayrılmış, dengeyle ilgili sıkıntısı var. Çok ince ve çöp bacak çizmiş, hmm. e, kendiyle güven ilgili sıkıntısı var. var, güven sıkıntısı var. Mesela burada... E, Resmin bu tarafındaki saçları yaptığı kız çocuğu ve kocaman bir ağız çizmiş oraya. Hı hı. Ağız çizdiği için o hani onun da çok şey söylemek istediğini ve söyleyemediğini düşünüyor. Ağladım. Ağladığını düşünüyor. Bakın üç resimde de burun yok. Ne demek bu hocam? Şimdi eğer resimlerde çocukların çizdiği resimlerde burun net değilse, burun bir bir keraşeden önce kimliktir. Kadın ya da erkek kimliğiyle ilgili sorunun var demektir. Burun çok büyük ve abartılı çiziliyorsa kadın ve erkek olmakla ilgili abartılı bir problemdir ya da bununla ilgili hani burun hiç çizilmemişse de Kendiyle ilgili ciddi anlamda ifade sıkıntısı, anlatma sıkıntısı vardır ve aynı zamanda da bir hastalığı olabilir. Bu da şudur, astım olabilir, ciğerleriyle ilgili Yani nefes alamama ile ilgili. Evet, ciğerleriyle ilgili sıkıntı olabilir. Bunların hepsi söz konusu olabilir. Evet, şu resmi de verelim hemen. Erkek 5 yaşında, hocam gelsin ekrana bakın burada ne yazıyor. Kırmızı şekilli olan bir bulutmuş demiş tamam. anneye. Üstündekilerde gök kuşağı. An güzel. Evet. Bakın 5 yaşındaki bir çocuk için e, bu kadar renkli bir dünyayı belirleyebilmesi gayet iyi. Özgüvenle ilgili ufak bir sıkıntısı var. E, ağacı re, resmin remesi gayet güzel. Bulutun bu kadar kırmızı olması ya da gök kuşağı demesi bizim için renkli ve farklı bir kişilik olduğunun işareti. Hı. Biraz muzip bir çocuk. Ee, belki hareketli olabilir hafif sağa kaymış çünkü sola kaymış hareket olarak resim çiziminde kendisini bu şekilde göstermiş ee, bu hani zeka seviyesi ve gelişimi iyi bir çocuk çok ciddi bir sıkıntı yok sadece güvenle ilgili Güven. özgüvenle ilgili biraz daha çalışılmaya ihtiyacı var daha doğrusu anne bıraksın biraz daha kendi başına iş yapsın bu küçük delikanlı evet. Hocam ben 11. resme gelmek istiyorum vaktimiz daralıyor ee, evet bu ama bunun arkasındakini de kesinlikle yorumlayacağız. 17 yaşında bir kız çocuğu biz çocukların dilinden bahsediyoruz ama 17 yaşında bir kız çocuğunun çizdiği resim de var. Bunu kesinlikle konuşmadan programı kapatmam. Bak baştan söylüyorum yönetmenim. 5 yaşında kız çocuğu gelsin e, resim. 5 yaşında kız çocuğu var mı bunun öyküsü yok. Evet hocam bunu çok hızlı değerlendirelim. Şimdi burada evde sıkıntı var. Evin kapısı kahverengi, evin çatısı evin kapısı siyah, çatı kahverengi, evin tamamı kırmızı ve evin bir görüntüsü yok, pencere yok, bir şey yok. Burada evde ciddi bir sıkıntı var. Fazla resim, fil, çizgi film seyreden bir çocuk imaresi görüyorum. E, eller ve kollarda oldukça kısalık var, iletişimle ilgili sıkıntı var. Parmaklar biraz yumruk gibi yapılmış, bir şiddetin olma ihtimali. Hem sözlü şiddet var, ağızlar kalın ve dudaklar iri. Herkes birbirini takip ediyor, herkes birbirini eleştiriyor, herkes birbirine baskı yapıyor bu evde. Hocam şimdi ekrana efendim ergenlik döneminde 17 yaşında bir kızımızın çizdiği resim var. Gelsin ekrana. Öncekini verebilir miyiz? Yüz ifadeleri var ya önce onu verelim arkadaşlar oradan gidelim. Ee, görebil. Evet. O oh, gelen. Hocam e, sizdeki de şu resimdir umarım şu. Evet o. Heh. Açtık. Evet. Şu an ekranda görüntü. Şimdi bunu değerlendirelim. Aynı e, 17 yaşındaki kızımız bir tane daha çizmiş. Onu da arka arkaya vereceğiz. Son resmimiz müthiş hızlı gittik. Çok fazla resim değerlendirdik ama buna da başlayalım hocam. Buyurun. Şimdi burada e, biraz farklı bir kız çocuğu var. Evet var olan düzenin dışına çıkmak isteyen bir kız çocuğu var. Baskı yaşayan bir kendinin baskı yaşadığını düşünen bir kız çocuğu var. <gülüyor> Kendini dış dünyaya ve sosyal hayata tamamen kapatmış. Kendi içinde kendiyle ilgili bir davranış serüveni geliştirmiş. Ben böyle yaşayacağım böyle yapacağım böyle olacağım gibi bir hayat geliştirmiş. Özentileri olan bir kız çocuğu var. Kaşlar hep sert. Kaşlar korunmaya ihtiyacı olduğu Gözlerin yuvarlak ve çekik olması da aslında ben her şeyin farkındayım. Görüyorum, izliyorum ama yapmıyorum diyen biri. Dudaklar oldukça kalın, laf söyleyen, eleştiren, ağzına geleni söyleyebilen de bir çocuk. E, dikkat edilmesi gereken televizyondan, farklı dizilerden ve e, farklı animasyonlardan etkilenmiş bir çocuk var. Kişilik tam oturmamış, duygular tam oturmamış. Çok da normal 17 yaş aslında burada problem varmış gibi de düşünmemek de gerektiğini düşünüyorum hocam. Yani şurada bir psikolog olarak 17 yaş belki de benliğin kişiliğin oturmaya çalışıldığı, duyguların yerini bulmaya çalıştığı bir dönem. Ve birçok ergenlik dönemindeki çocuklarımızdan bu tarz resimler o animelerden çıkarımlar yaparak fotoğraf resimler çizdiklerini görüyoruz. Bu sizi korkutmasın ama kulak verin. Dikkat edilmesi lazım. Dikkat edilmesi, dikkat edilmesi Nereye lazım. kayıyor? Nasıl bir kişilik ve benlik oluşturuyor kendisine? Rol model aldığı şeyler. Burada özellikle ergenlik dönemindeki kız çocuklarımız buna çok yatkın olduğu için dikkat edelim diyorum. Diğer fotoğraf gelemeyecek mi? Vaktimiz mi bitti arkadaşlar? Lütfen hemen kısacık yönetmenim. O kızımız bir de bunu çiziyor. Burada enteresan bir şey var. Kalp dağılmış. Evet. Dağılmış kalp var ama bir de yandaki elde o kalp var. Ya burada ne demek istiyor? Çok enteresan bir psikoloji. Yani şimdi e, dağılmış bir kalbi ben her şekilde düzeltir ve değiştiririm diyor. İstersem ama. Hmm. Ben istersem. Ne Çünkü kadar güzel özetli. Elleri net çizmiş, parmakları net çizmiş, sayıları net, çizgiler gayet yumuşak ve gayet güzel. Sanat gibi evet. hocam 17 yaşında inanılmaz yetenekli. Yani güzel, ben her şekilde bu kalbi toplarım diyor. Çok güzel. Umarım Yeter ki toplarım. bana yardım edin diyor. <gülüyor> bu... E... Efendim program o yardım için bir el olmuş olsun. Yalnız Nermin Nazo diyor ki ben resim yolladım ee, çocuk gelişimi hocamız uzmanımız elindeki kağıtlara bakıp yorumluyor anlamadım bu program canlı değil mi demiş canlı iki gün önce bas bas vardım sosyal medyadan fotoğraflarınızı gönderin onları toplayacağız ve içlerinden seçeceğiz değerlendireceğiz diye canlı bir programın sonuna geldik evet. ve efendim sizden iki gün önce alıyoruz siz bizi takip ederseniz sayfamızı sık sık bakarsanız bunlardan haberdar olursunuz diyorum çok kıymetli. Senem Hocam efendim. yine şahaneydiniz. Allah sizden razı olsun. Ben teşekkür ediyorum sağ olun. Keyifli bir programdı. Anlatmak her zaman için çok güzel. Bolca çocuklarına resim çizdirsinler, bolca boyama yaptırsınlar, borcu sorsunlar, anlattırsınlar, konuştursunlar, dertleşsinler ve hayatı böyle güzel güzel geçirsinler. Ne güzel. Bu bile bir sosyal terapi onlar için. İşte sosyal terapi dediğimiz şey çizgilerin dili. Ve efendim. Bugün de böylelikle biz aydan sürenin sonuna geldik ve efendim çocuklar çizdikleriyle ne anlatır? Hangi psikolojiler? Bunları burada analiz etmeye çalıştık. Efendim hem Diyanet TV'nin web sitesinden hem de YouTube kanalından bu programın tekrarını bulabilirsiniz diyorum. Ama şu haberi de vermiş oluyorum. Hafta sonları her cumartesi, pazar, salı ve perşembenin tekrarları 14'te Diyanet TV'de ailenizin kanalında güvenle izleyebileceğiniz bir kanaldayız efendim. Ve bu kanaldan sizlere kucak dolusu selamlar, muhabbetler, hayırlı günler, hoşçakalın.